www.hanevarya.com'a hoş geldiniz. Ben Sevinç. Ah Mahmut abi ah! Mahmut abi sakin yaratılışlı, hoş görülü, yüreği sevgi dolu ve çevresinde kimseyi kıramayan biridir. Bu yüzden iş hayatı boyunca kimsenin gitmek istemediği iş gezileri hep onun üzerine yıkılır. Bu gezilerde hep ilginç olaylar ve aksilikler başına gelir. Yola dökülen yağ yüzünden arabası kayar, Direkteki trafo patlar ve kıvılcımlar arabasına düşer. Büyük bir kazadan kıl payı kurtulur. Bir keresinde ön panelde duran çakmak aniden patlar, Cama çarpar, oradan da omzuna vurur. Omzunun morluğu iki haftada ancak geçmiştir. Aksilikleri miknatıs gibi çeken Mahmut abi, Arada uçak yolculuğu da yapar. Havaalanlarında ya rötar ya erteleme ile karşılaşır. Bavulların kaybolması tesadüf eseri hep ona rastlar. Ama o her aksili karşısında hep iyimserdir, hoşgörülüdür. Gezilerde uykusu gelince arabayı hemen benzinliğe çeker. Bir iki saat uyur. Zinde olarak yoluna devam eder. Otobüs yolculukları ise tam bir dinlencedir ama Mavi'nin arada sırada onu dürterek şit abi çok horluyorsun, yolcular rahatsız oluyor demesi dışında. Mahmut abi bazılarına göre uykucu bazılarına göre değildir. Ziyafetlerde oyun masasında eğlencede oturduğu yerde kısa da olsa göz kapakları düşer. Şakayla Mahmut bak yine gözlerini kapadın diyen eşine ya hatun ben uyumuyorum yalnızca gözlerimi dinlendiriyorum diye espri yapar. Sabahın çok erkeninde istediği vakit kalkar. Ben kafamdaki çalar saati uyanacağım vakte göre kurarım. Zil çalmadığı sürece hiçbir şey beni etkilemez der. Bir saat uyuyayım hemen kalkarım dedi mi o an dimdik ayaktadır. Çünkü uykusunu bir saate göre ayarlamıştır. Bu özelliğiyle de övünür. Mahmut abinin gezi anıları o kadar çoktur ki soranlara sakin sesle gülümseyerek hangisini anlatayım der. Günlerden bir gün kuzeni Haydar'dan kendisine yol arkadaşı olmasını iş gezisine birlikte gitmeyi teklif eder. Haydar erken emeklilerdendir. Yapacak fazla bir şeyi yoktur. Günleri boş geçer. Konuşmayı çok sever. Evinde karısından başka konuşacağı kimse yoktur. Bu gezi çene çalmak, laflamak için istediği bir fırsattır. Akşam gez saatlerde otobüs terminaline varırlar. Fırtına vardır. Etraf toz toprak, göz gözü görmemekte, her şey uçuşmaktadır. Şoförün arkasındaki koltuklara otururlar. Aslında buraya oturmayı hiç sevmez Mahmut abi. Çünkü rahat uyuyamaz. Haydar'ı da yolculuklarda uyku tutmaz. O da yol boyunca şoför ve muavinle sohbet etmeyi sever. İki kuzen bu yönden tam zıttır. Otobüs hareket etmiştir. Mahmut abi otobüsün en arkasındaki muavin yerinin ve koltukların boş olduğunu görünce muavinden arkaya geçmek için izin alır ve oraya boylu boyunca uzanır. Paltosunu da battaniye gibi üstüne atar. Amacı kimseye rahatsız etmeden uyumaktır. Uyku zamanı gelmiştir. Varacağı yere kadar uyumak için kafasındaki saati çoktan kurmuştur. Göz kapakları kapanır. Terminalden ayrılalı bir saat olmuştur. Kuzen de durmadan konuşur. Ortamı bulmuştur bir kere. Gecenin karanlığında yol alırken fırtına olanca hızıyla devam etmektedir. Uçuşan toz topraktan önü görmek zorlaşır. Şoför birden panikler. Yol ortasına kadar uzanan koca bir karartı fark eder. Bu da nedir böyle der. Çarpmamak için ani fren yapar. Direksiyonu kıvırır, otobüs bir sağa bir sola savrulur. Yolcular çığlık atmaktadır. Ay aman Allah'ım ne oluyor sesleri. Dua edenler birbirlerine sarılanlar. Şoförün ustalığı ve soğuk kanlılığı büyük bir kazayı önlemiştir. Otobüs biraz hasara almış ama hiç kimsenin burnu da yıkanamamıştır. Herkes heyecanlı araçtan iner. Gördükleri o karartı aşırı rüzgardan yola devrilen bir ağaçtır. Muavin yolcuları sakinleştirmeye çalışır. Geçmiş olsun diyerek araca bindirir. Şoför motoru çalıştırır ama otobüs arızalanmıştır. Hızlanamaz. En yakın benzinliğe kadar yavaş yavaş yol alır. Şoför şirkete telefon eder. Yeni bir araç yollamalarını ister. Yolcular benzinlikte gelecek yeni aracı beklemektedir. Kimi korkuludur, kiminin heyecanı geçmemiştir. Herkes yorum yapmakta, her kafadan bir ses çıkmaktadır. Haydar da, usta şoförmüş, helal olsun adama. Kazayı kılpaya atlattık, iyi kurtulduk arkadaşlar. Allah hepimizi korudu, verilmiş sadakamız varmış türü sözlerle. Çene çalmaktadır Beklenen yeni otobüs gecikir Yolcuların bazıları Sabırsız ve öfkelidir Bazıları da durmadan söylenir Nihayet yeni araç gelir Yolcular biner Olayla ilgili konuşmalar Aynı sıcaklıkla Aynı hızla devam eder Otobüs yol alır Bir ara yan koltuktaki bayan Haydar'a Meraklanarak Sizin yanınızdaki bey Hani en arkaya giden bey Nerede diye sorar Haydar başını arkaya çevirir Mahmut'un otobüste olmadığını fark eder şaşkın bir halde şoföre bağırırcasına dur dur hemen şimdi geri dön benzinlikte birini unuttuk der olayın heyecanıyla Mahmut abinin otobüse binmediğini kimse fark etmez kuzen de çene çalmaktan Mahmut abiyi unutur otobüs benzinliğe geri döner Muavin haydar ve meraklı iki yolcuda araçtan iner, etrafa bakınır. Benzinlik binasında da ararlar onu ama bulamazlar, sanki buharlaşıp yok olmuştur. Nerededir bu Mahmut? Orada duran arızalı otobüse bakmak o ana kadar akıllarına gelmez bir türlü. Ama Muavin onu en son arka koltuklara uzanırken gördüğünü birden hatırlar. Otobüse gider arka koltuğa yönelir. Gördüğü manzara karşısında şaşırıp kalır. Boylu boyunca yatmış, kolunu da yastık gibi başının altına koyup horulduyarak uyuyordur. Onu dürterek, ''Haydi abi, uyan artık, haydi kalk'' der. Mahmut gözlerini aralar, gerinir ve esner. ''Geldik mi?'' diye sorar. ''Ah Mahmut abi, ah! Kafandaki çalar saati kurmuşsun. Hadi anladık.'' Ama süresini çok uzun tutmuşsun be abi. Ah abi ah böyle de uyunmaz ki.